Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve sallam, ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala sallam, ve sahbihi olsun. <gülüyor> Değerli arkadaşlar Bir insan hakkında sağlıklı kanaat kullanabilmek onun kimliğini tespit edebilmek için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 Menderes dönemini yaşamış, ihtilal yani 60 ihtilalini yaşamış ve öyle vefat etmiş birisi. Farklı dönemleri yaşamış. Her dönemde e, bir Ali Haydar Efendi meydana çıkmış. Sultan Abdülhamid'in e, dönemini yaşarken ki Ali Haydar Efendi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın e, iktidarda olduğu dönemin Ali Haydar Efendisiyle ölçülüyor. Ülkede bir Menderes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 Ama e, siyasetçilerin kapısında bir dakika görülmemiş. Yani ilmini, alimliğini siyasetçileri muhatap alacak düzeye düşürmemiş. Abdülhamit döneminde de e, İttihat ve Terakkiyciler ki onu yıpratanların başında onlar geliyor. İttihat ve Şeyhülislam yapmak istemişler bunu. Genç yaşta daha yani. Genç Şeyhülislam olmak ki Şeyhülislamlık arkadaşlar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 Türklük bize yeter. Boş ver Müslümanları. Diyen bir anlayış. İttihat Teraki anlayış. Bunu da birileri dedirttiği için demişler. Yani böyle bir çalışma özellikle Fransızların e, gütmesiyle böyle bir hareket başlatılmış. Sırf e, İslam gibi bir makam ki mesela İslamlığı kabul etse e, zorla getirilecek. E, yani en azından şöyle düşünebilirdi. E, ben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 öbür gün zaten iki gün sonra İstanbul gazetelerinde bunun irticacı olduğu Alaydar'ın irticacı olduğu devleti geriye götürdüğüne dair şayi şey hemen başlatmışlar yani bu bütün bunlardan şu sonucu çıkarıyoruz arkadaşlar bir insan konuşuyorsak biz çok kitap yazmış filan, filmde rol almış böyle şeyler için bir insanı yüz sene sonra konuşmanın hiçbir anlamı yok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 siyasi baskılardan, idamla yargılanmaktan veya sabuk fırkalardan herhangi bir şeyden etkilenmeden 80 küsur senelik muhteşem bir hayat yaşamış arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Yeri nur olsun. Onu da bizi de sevdiklerimizle beraber cennette buluşan kullarından eylesin. Bugün nesiller olarak biz kuru tarihi öğrenmek istemiyoruz. Alim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 İslam namına, din namına okutulacak, öğrenilecek bütün ilimlerle mücehhez adam demek. Bugünkü kaba ölçülerle, geniş çizgilerle. Şimdi Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh böyle müthiş, müthiş, muazzam bir ilim ağından gelmiş ve dediğim gibi mesela genelde tasavvuf erbabı yani bir tekkeye girenler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 o da aslında hocalığını hala devam ettiriyor. Yani öldü. 1960'ta öldü. Ben e, o doğduğunda iki aylıktım. Ben iki aylık bir bebektim. Şu kadar sene geçti. Şimdi ben e, onun e, feyzinden istifade ediyorum. Önüne diz çöken insanın önüne diz çöktüm. E, onun azametini ve tavırlarındaki üstünlüğü hocamın üzerinde gördüm.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 Kendisi bir baş olmuş insanların Büyük bölümünün Ölümleri bile bir işe yaramıştır Ölümleri de işe yarar O Kaliteli ölür deyim yerindeyse. Ölümü bile insanların dirilmesine Yıllar sonra canlı kalmalarına Vesile olur Biz Ali Haydar Efendi Rahmetullahi Aleyhden Çok önemli kendimize ders çıkarıyoruz Bir En önemli ders arkadaşlar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 umumi görüntüsü bakımından bakıldığında Sultan Abdülhamid döneminde Sultan Abdülhamid'in faaliyetleri Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetme dönemine ve faaliyetlerine ölçüldüğünde Abdülhamid daha kıymetlidir tarihten anlayanlar ve olayları kuş bakışı değerlendirenler öyle mehter marşı ile güm güm davullar geliyor öyle bakmayacaksın yani davulun içinde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 Allah bu siyaset çok kötü bir şey. Bundan uzak durayım. Ben medrese maaşım devam etsin diye düşündüler. Bu kimin işine yaradı? Fitne çıkaranın işine yaradı. Abdülhamid, Ev Allah'tan korkun diyecek adam bulamadı etrafında. Bu iddiaat ve terakki destekçilerinden biri Mehmet Akif Ersoy'dur. Abdülhamid'e karşı ciddi kıyam eden, Abdülhamid'e karşı en büyük kışkırtıcılardan biri Said Nursi'dir sonraki hizmetleri eee alem, o aleme yayıldı ayrı bir konu. Ama genç yaşlarındaydılar. Abdülhamit'le niye uğraşıldığını anlayamadılar. İlimleri yetmedi buna. E, bu sebeple Alaeder Efendi onlardan daha genç birisi olmasına rağmen rahmetullahi aleyh eee niye uğraşıldığını kavradı. Biraz önce söylediğimiz gibi yani Şeyhül İslamlık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 şu dünya üzerindeki İslam'ın dağınık sisteminin zeminliğinin temellerinin atıldığı Abdülhamit dönemindeki tavrı Ali Adar Efendinin rahmetullahi aleyh ölümsüz bir tavırdır. İşte bugün e, burada e, vefatından tam 50 sene sonra onu rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir tavır sergilemiş. İkinci olarak kardeşler İskilip'li Atıf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 Aynı idam kararı ile bu da yargılandı. Ee, rahmetullahi aleyh. Ee, vaktimiz daralmaya başladığı için o hapishane hatıralarına ait ayrıntılara giremeyeceğim. Emin araç hocamdan e, çok geniş hatıralar o anlatmış yani bize böyle yaptılar diye. İlk koğuşlarda, zindandaki koğuşlarda yaşadıkları, gördükleri hakaretler, e, gayri insani,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 Menderes'e hayranlığı, ezanı asli kıvamına getirdiği için olmuş. Hayır dualar etmiş. Ama gidip de Menderes'le bir görüşüp onu tebrik etmeye de gitmemiş. Böyle bir ihtiyaç da hissetmemiş. Ali Hader Efendi'nin rahmetullahiyle ilmi ile ilgili de söylenecek sözler vardı ama vakit uzadı. Her halükarda kardeşler biz bugün hala feyzi, bereketi devam eden insanları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 o da ona nasihat ediyor. Sen diyor camide çok kaba kaba konuştun filan. Yani alim olunca bir insan e, tasavvufu bulursa yitik olarak onu alır. Fıkıh bulursa yitik olarak onu alır. Ama insan cahil oldu mu elindekini dünyanın tekmete azam eder. Allah şeyhimize, alimimize rahmet eylesin. Yeni nur olsun. E, bugün on binlerce, yüz binlerce sayısını Allah'ın bildiği kadar insan